Kesinlikle sefa varmış. O sefa zamanlarında halka bu yolda çile çektirirlermiş. Zamanımızın hayatı hep çiğe zaten geçmekte olduğundan çileye acıt kalmadı tekrar bir çile. Her hususta tahçede girdi mi insan ister maddi, ister manevi mutlaka bir çiğe karşılaşır. Mesela mektebe gitti bir adam. Bir çiğe karşılaşır o adam. Bu yolda da bir takım çiğe vardır. vardı. Evvela mücadele başlar bir defa. Nefsin arzularını vermeyeceksin. İşte alsana sana bir çile. Zaten Çin'de de buna diyorlar, mücadele. Ama her şeyin, her şeyin evveliyeti acı, nihayeti tatlıdır. İster tahsili ulum olsun, ister doğruluk olsun, ister tasavvuf olsun, evveli acıdır ama nihayetinden tatlıdır. Ne gibi? insan yola çıktığı vakitte yolda bir takım yorgunluklar yorgunluklar görür, sıkıntılar çıkar. Ama gideceği yere vardığı vakitte rahata kavuştuğu gibi. Tasavvuğun da bir nihayeti vardır.